Duha Suresi And olsun kuşluk vaktine insanların sükuna vardı dem geceye ki Habibim Rabbim seni terk etmedi Sana darılmadı da Elbette ahiret senin için Dünyadan hayırlıdır Muhakkak Rabbim sana verecek de Hoşnut olacaksın O bir yetim olduğunu bilip de Seni barındırmadı mı Seni çocukluğunda kaybolmuş bulup da Yolunu doğrultmadı mı? Seni bir fakir olduğunu bilip de zengin yapmadı mı? O halde yetime gelince ona sakın kahretme. Saile isteyene gelince onu da azarlayıp olma. Bununla beraber Rabbinin nimetini durmayıp söyle anlat. İnşirah Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Habibim göğsünü senin fayden için açıp da genişletmedik mi genişlettik? Senden yükünü de kaldırıp attık. Öyle yüktü ki o senin sırtına ağır gelmiş, kemiklerini gıcırdatmıştı. Senin namını da yükselttik. Demek hakikaten güçlükle beraber kolaylık var. Muhakkak güçlükle beraber kolaylık var o halde. Boş kaldın mı hemen diğerine koyul ve her işinde ancak Rabbine sarıl. Din Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Andolsun olsun incire, zeytine, Sina dağına ve şu Emin şehre ki biz hakikat insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak İman edip de güzel güzel amel ve hareketlerde bulunanlar başka. Çünkü onlar için bitmez, kesilmez mükafat vardır. O halde bunca delillerin huzurundan sonra hangi şey haber verdiğin o bağız ve ceza hususunda sana yalan isna edebilir? Allah, hakimlerin hakimi değil mi? Alak Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. Ki o kalemle yazı yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini o öğretti. Okumamaktan sakın. Çünkü insan muhakkak azar. Kendisini mal sebebiyle ihtiyaçtan variste gördü diye. Ey insan! Şüphesiz dönüşün ancak Rabbinedir. Bir kulu namaz kılarken men edecek adam gördün mü sel? Gördün mü şu cüreti? Ya o doğru yol üzerinde ise? Yahut takvayı emrettiyse? Gördün mü? Ya öbürü hakkı yalan saydı? imandan yüz çevirdi ise? O adam Allah'ın muhakkak, her şeyi görüp durduğunu içte bilmemiş mi? Böyle şeylerden sakınsın o. Eğer küfründen vazgeçmezse and olsun. Onu alnının saçından tutup cehenneme sürükleriz. Yani yalancı, günahkar alnının saçından. O vakit durmasın, meclisini davet etsin. Biz de zebanileri çağırırız. Sakın Habibim, ona boyun eğme. Secde et, yaklaş. Kadir Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla gerçek biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin o büyük pazlu şerefini sana bildiren nedir? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve ruh Rablerinin izniyle her bir iş için iner de iner O gece tam yeri ağrıncaya kadar bir selamdır. Beyyine Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla kitap ehlinden ve müşriklerden küfretenler kendilerine apaçık bir hüccet yani içinde kitapların en doğru hükümleri yazılı, batıldan azade ve temiz sayfeleri okuyacak Allah'tan bir peygamber gelinceye kadar güya İntizar edeceklerdi. Dinlerinden ayrılacak değillerdi. Böyle iken kitap verilmiş olan bunlar ayrılmadılar. Ayrılmadılar da ancak kendilerine o apeşikar hücret geldikten sonra ayrıldılar. Halbuki onlar Allah'a, O'nun dininde ihlas ve samimiyet erbabı ve muvahitler olarak ibadet etmelerinden, namazı dosdoğru kılmalarından... Zekatı vermelerinden başkasıyla emrolunmamışlardı. En doğru dinde bu idi. Hakikat kitaplılardan olsun, müşriklerden olsun. Bütün o küfredenler cehennem ateşindedirler. Onun içinde ebedi kalıcıdırlar. Yaratılanların en kötüsü de onların kendileridir. İman edip de güzel güzel amel ve hareketlerde bulunanlara gelince hiç şüphe yok ki, bunlar da yaratılanların en hayırlısıdır. Onların Rab'lerin ezdinde mükafatı, altlarından ırmaklar akan adin cennetleridir. Hepsi de içlerinde ebedi, daimi kalıcıdırlar. Allah bunlardan razı olmuştur. Bunlar da ondan hoşnut olmuşlardır. İşte bu saadet Rabbinin ikabından korkanlara mahsustur. Zilzal Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yer kendisine ait şiddetli bir sarsıntı ile zelzeleye uğratıldığı zaman yer bütün ağırlıklarını dışarıya fırlatıp çıkardığı, insan buna ne oluyor dediği zaman o gün Yer bütün haberlerini anlatacaktır. Çünkü Rabbi kendisine o vecih ile Vahyetmiştir. O gün insanlar amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek için dağını dönecek İşte kim zerre ağırlınca bir hayır yapıyor idiyse onun sevabını görecek. Kim de zerre ağırlınca şer yapıyor idiyse onun cezasını görecek. Adiyat suresi. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun o harıl harıl koşan atlara, O tırnaklarıyla çakarak ateş çıkaran onlara, Sabahleyin baskın yapanlara, Derken orada ayaklarıyla toz koparanlara, Bununla bir topluluğun ta ortasına girenlere, Yani atlara ki, Muhakkak insan Rabbine karşı çok mankördür, Hiç şüphesiz o, buna hakkıyla şahittir. Gerçek o mal sevgisinden dolayı pek katıdır. Hala o hakikatı görüp bilmeyecek mi? Kabirlerin içindekiler eşilip çıkarıldığı zaman, göğüslerde ne varsa onlar da derlenip toparlandığı zaman, hakikat o gün Rableri onların her halinden elbette tamamıyla haberdardır. Kariyah suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Felaket kapısını çalacak olan kıyamet nedir o felaket kapısını çalacak kıyamet o felaket kapısını çalacak kıyametin dehşet ve azametini sana bildiren nedir o gün insanlar yaygın ve salgın pervaneler gibi olacak dağlar atılmış renkli günler gibi olacak işte o gün Kimin tartıları ağır gelirse, artık o hoşnut olacağı bir yaşayıştadır. Ama kimin tartıları da hafif gelirse, artık onun anası kaviye uçurumdur. Onun mahiyetini sana bildiren nedir? O, harareti çetin bir ateştir. Tekasür Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, sizi çoklukla böbürleniş o derecede oyaladı ki ha kabirlere kadar gidip ziyaret ettiniz. Bundan sakının. İleride bu övünmenizin kötü akıbetini bileceksiniz. Yine sakının. İleride bileceksiniz. Sakının. Eğer şüphesiz ve kat'i bir bilgi ile bilseydiniz böyle yapmazdınız. And siz o alevlenmiş ateşi mutlaka göreceksiniz. Yine andolsun onu el yakin ile mutlak göreceksiniz. Sonra andolsun o gün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. Asır Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla andolsun asraki. Muhakkak insan katî bir ziyandadır. Ancak iman edenlerle güzel güzel amel ve hareketlerde bulunanlar bir de birbirine hakkı tavsiye sabrı tavsiye edenler böyle değil. Onlar ziyandan müstesmadırlar. Hümeze Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla arkadan çekiştirmeyi yüze karşı el kaş ve göz işaretleriyle eğlenmeyi ve ayıplamayı adet edinen her kişinin ''Vay haline ki o malı yığıp onu tekrar tekrar sayandır.'' ''Malı hakikaten kendisine dünyada ebedi hayat verdiğini sanır o.'' ''Hayır o andolsun hor ve hakir hutameye atılacak.'' ''O hutamenin ne olduğunu sen ne bileceksin?'' ''O Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir.'' ''Ki tırmanıp yüreklerin ta üstüne çıkacak.'' kaplayacaktır O. Bu ateşin kapıları da onların üzerine kapatılmıştır. Kendileri uzatılmış sütunlarda bağlı olarak. Fil suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Habibim. Rabbinin fil sahiplerine nasıl muamele ettiğini görmedin mi? O bunların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? O bunların üzerine sürü sürü kuşlar gönderdi. Ki bunlar onlara pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyorlardı. Derken Allah onları yeni ekin yaprağı gibi yapıverdi. Kureyş Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bari Kureyş emru selamete, kış ve yaz kendilerini seyrü seferde esenliğe ve garantiye kavuşturduğundan dolayı şu beytin Kabe'nin Rabbine ibadet etsinler onlar. O Rabbi, onları açlıktan kurtarıp doyuran, kendilerine korkudan eminlik verendir O. Ma'un Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla dini yalan sayanı gördün mü? İşte o yetimi itip kakan yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. İşte bu vasıflarla beraber namaz kılan münafıkların vay haline ki onlar namazlarından gafildirler. Onlar riyakarların ta kendileridir. Zekatı da men ederler onlar. Kevser Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Habibim. Hakikat biz sana Kevser'i verdik. O halde, Rabbim için namaz kıl, kurban kes. Sana bozeden yok mu? İşte asıl zürriyetsiz olan şüphesiz odur. Kafirun Suresi Habibim şöyle de, ey kafirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. Benim kendisine ibadette devam edeceğime de siz kulluk ediciler değilsiniz. Ben zaten sizin taptıklarınıza hiçbir zaman tapmış değilim. Sizde benim kulluk etmekte olduğuma hiçbir vakit kulluk ediciler değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Nasır Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın musreti ve fetih gelince, sen de insanların fevç fevç Allah'ın dinine gireceklerini görünce hemen Rabbini hamd ile tesbih ve tenzih et. Onun yarınlamasını iste. Şüphesiz ki o tevbeleri çok kabul edendir. Tebbet Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Kendisi de kurudu, helak oldu ya. Ona ne malı, ne kazandığı fayda vermedi. Alevli bir ateşe girecek o karısı da hem odun hammalı olarak, karısının boynunda bükülmüş bir ip de olduğu halde. İhlas Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki o Allah'tır, bir tektir. O Allah'tır, samettir. Zeval bulmayan bir bakidir, daimdir. Herkesin ve her şeyin doğrudan doğruya muhtaç olduğu ve kastettiği yegane varlıktır, ulular ulusudur. Doğurmamıştır, doğurulmamıştır O. Hiçbir şey O'nun dengi ve benzeri değildir. Felak Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, de ki sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöküp bastığı zaman gecenin şerrinden, düğümleri üfren nefeslerin şerrinden ve aset edenin hasedini belli ettiği zaman şerrinden. Nas Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların yegane marikine, insanların mabuduna, o sinsi şeytanın şerrinden ki o insanların göğüslerine daima vesvese verendir. O şeytan gerekçinden gerek insandan olsun.